Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İzazul zileti ardu zilza leha Ve ahrajeti ardu afka leha Ve qaleyi insanu ma leha Yer o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı Yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı Ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer bütün haberlerini anlatır çünkü Rabbin bunu ona vahyetmiştir o gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için mahşer yerinden bölük bölük cennet ve cehennemdeki yerlerine dönerler. Artık kim zerre kadar bir hayır yapıyorsa onu görecek. Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa onu görecektir.